Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ qîlenâ hâm âmînûke mâ âmînâ el-nâsu qâlûû enûmînûke mâ âmînâ s-sufâhâ. Elâ innâhum humus s-sufâhâ velâ kullâ ya'lemûn. Sadaqallâhu l-Azîm, allâh manfa'nâ bil-Qur'ân-i'l-Azîm. Ve bârik l'ânâ fîh velhamdülillâhi rabbil-alemîn. Yastâgfirullâhâ el-hayy-al-qayyûm. Hassântukum bil-hayy-al-qayyûm illâzî lâ-mû'tebedâ. Ve defa daim kulmuş. Ebihilahi ve azim. Teala ve tercahs Hazretlerine sonsuz hamd senalar olsun. Bizleri tekrar Kur'an-ı Azim-i dersinde buluşmaya, toplaşmaya muvaffak eyledi. Bu fazl-ı kerem Allahu Teala'dandır. İnsanların çoğu bundan mahrumlardır. Bizler hamd edersek Allahü Teala nimetimizi artırır. Şu dünyada allah Teala Hazretlerine inanmaktan ve onun kitabını okumaktan, onunla amel etmekten, onunla ders yapmaktan daha efdal bir amel yoktur. Daha büyük bir saadet, baktiyarlık yoktur. Gerçi bundan gafiller çoktur. Hiç bu işlere önem vermezler, değer vermezler. Kur'an derslerini, ayetlerin tefsirlerini dinlemeyi işten saymazlar. Hatta fuzul iş sayarlar. Onlar reklamlar, haberler, diziler, tiyatrolar, filmler, programları buna tercih ederler. Halbuki şimdi ölseler, kabirde, mahşerde, ahirette o meşgul oldukları işler onlara fayda verecek değildir. Yüzlerini hak edecek değildir. Hatta yüzlerini kara edecektir. Ama şurada, şu dersimizde dinledikleri her bir ayet onlara nur olacaktır. Kıyamet gününde derece olacaktır. Men istemü'i ilâ ayetim min kitâbillâhi. Kainatla ve dereceyi Allah'ın kitabından bir ayet dinleyene o dinlediği ayet nur olur. İster Kur'an-ı Kerim okunurken Aceli Şerif e, tilaveti sırasında dinlenen ayetler olsun, ister bu sohbetlerde okunan dinlenen ayetler olsun, hepsi aynıdır. Tabi manasını e, dinlemek, anlamak daha büyüktür. Çünkü amel etmenin yolu anlamaktan geçer. Kıyamet gününde bir derece olur. Dünyada İmkanları kazanmak için, diploma almak için, memuriyet sınavına işte girmek için, yok kaç sayıları aşmak için ne işte neler çıkarttılar, Ne çabalar harcanıyor. Kazananlar ne kadar seviniyor, kaybedenler ne kadar üzülüyor. Halbuki dünyanın sonu değil. Cenneti kaçırmış değilsin. Ama ahiretteki dereceler çok farklıdır. Çok üstündür ve sonsuzdur. Onun için biz şimdi ölsek yüzümüzü ak edecek olan. Kabirde, mahşerde Neyi yapmışım da o ayetleri o dersleri dinlemişim dememize vesile olacak olan salih amellerden ayrılmayalım. İnsanları da bu adreslere yönlendirelim. Bu saatlerde bu derslere yönlendirelim. Evet, hayra delalet edelim. Böylece birçok insanın da sevabına ortak olalım. İnşallah bizden sonra bu yoldan istifade edecek olanların da ecrine katılalım fisedar olalım. Şirket budur, ticaret budur, kar budur. İşte Allahü Teala bugün okuduğumuz ayet-i tefsirden sırayla dersimiz devam ediyor. Şu anda Bakara suresinin 13. ayet-i kerimesine geldik. Böylece devam edeceğiz. Allah Ali Kur'an-ı Kerim'in hitamına erdirsin inşallah diyoruz. Allah size de bize de hayırlı uzun ömürler, sıhhat ve afiyetlerle verdiği nefesleri Kur'an hizmetinde Harcamayı müesser eylesin Amin diyoruz Böylece bu ayet-i kerimelerde Nasibimiz var Her bir ayette hissemiz var İnşallah nasibimiz imanımızın artışı olsun Nur bakımından Müjdat olması olsun Tasdikimizin, yakınimizin artışı olsun Ticaretimiz Lentebur olsun, kesada uğramasın Fesada uğramasın Allah yolunda harcadığımız vakitler İnşallah dünya ahirette Yüzümüzü Aketçin. Kalbimizi paketsin Allah Teala Hazretleri: "Ula kelledine işterûd-dallalete buyurdu. İşte bu dersimizin sonunda gelecek ayetler Bakara Suresi'nde önümüzdeki derslerimizin sonunda gelecek olan ayet-i kerimelerde buyurduğu münafıkların haline düşmekten muhafaza eylesin. Sapıklığı satın aldılar, hidayeti sattılar. Doğru yolu sattılar. Eğri yolu satın aldılar. Hem de para vererek... Efendim, ceryan paraları, elektrik paraları... Kitap paraları, cd paraları, dergi paraları... Roman paralar, sinema paraları, tiyatro paraları... Ne paralar, ne paralar. Hem de para vererek. Tabi ayet-i e de illa parayla satın aldılar... Manası e, kastedilmiyorsa da... Şu anda... Yaşanan olay... Bir de parayla üstelik para vererek. Daha da... Yani... Vahim bir durum. Yanlış işleri, dalaleti... Felaketi satın alıyorlar, hidayeti dosdoğru yolu, cennete götüren yolu satıyorlar. E bunların ticareti kar etmemiştir. Bunlar ticaret yoluna ermemiştir allah Teala buyuruyor. Çünkü ticaret nedir? Her işte insan kar düşünecek, zarardan işte ne edecek? Akilin karı budur. Akıllı adamın yapacağı iş budur. Aklın emrettiği şey de budur. Bu nasıl akıldır ki seni uçurumdan aşağı itecek? Nasıl akıldır ki sana zararını aldıracak, karnını sattıracak, bıraktıracak? Böyle bir akıl olabilir mi? Olsa olsa dünya aklı olur. Efendim, ileriyi görmeyen kör akıl olur. Basiretsiz bir, ferasetsiz bir akıl olur. Ama tabii ahiret aklı Müslümanlarda bulunur. Ahiret aklı çok keskin görüşlü olur. sabetli anlayışlı olur. Aklül maaşı kasiru nezari. Aklül maadi hadidül basari buyurduğu İmam-ı Rabbani dünya aklı yemekten içmekten anlar, 5 kuruşluk kardan anlar, geçici zevkten safadan anlar. Yani bakışı görüşü çok nakıstır, noksandır, kısadır ama ahiret aklının gözü keskindir, kabri görür, ötesini mahşeri sırat mizan, ebedi cennet sonsuz saadetlerin kazanılması için gerekli olan iman ve salih amelleri temin etmeyi düşünür. Tedarike koyulur, işine bakar. Onun için işte şu saatleri neyle geçiriyorsunuz meselesi? Şu anda neyi dinliyorsunuz meselesi? Ondan sonra neyle amel edeceksiniz meselesi? İşte burada herkes bir çabadadır, gayrettedir, bir mesaidedir. Herkes bir işte vakit artıyor. Kim kar ediyor, kim zarar ediyor. Kim sonsuz saadet yollarına erişiyor, kim ebedi felaket çukuruna düşüyor. İşte şu nefeslerde, şu saatlerde, şu günlerde, şu gecelerde bu anlattıklarımız oluyor. allah Teala'nın imtihanı şu anda devam ediyor. Kimse beklemesin ki zil çalacak da imtihan başlayacak da yine zil çalacak da imtihan bitecek. Tabi zil çaldı. İnsan akıl, balik oldu. Mükellef oldu. E, teklif yaşına geldi. Efendim, buluğa erdi. E, zil çaldı. İşte imtihan başladı. Ne zaman e, zil çalar, imtihan biter, imtihandan çıkarız. Ecel Zili çaldığı zaman azra azra Geldiği zaman canımızı Bedenimizden alıp çıkardığı zaman tamam imtihan bitti E şimdi sen daha ne bekliyorsun imtihan açılacak da sana davetiye çıkacak da Efendim seni çağıracaklar mı zannediyorsun İşte şu saatlerde imtihandayız İşte de sabah akılıyor musun imtihan Kur'an mı okuyorsun Roman mı okuyorsun Ayet hadis mi dinliyorsun Rabbinin kelamlarını mı dinliyorsun Yoksa şeytanların uydurmalarını mı Dinliyorsun, imtihandasın. Onun için Allah kazananlardan eylesin, karını zararını bilenlerden eylesin, ticareti mübarek olanlardan eylesin. İşte münafıkların durumları anlatılıyor burada. Allahu Teala sevdiği kulların inanç yapılarını, davranışlarını, huylarını, ahlakını beyan ettiği gibi sevmediklerini de Kur'an-ı Kerim'de tarife teosif ediyor. İşte Bakara Suresi'nin başında Hüdellil Müttekin'den itibaren yaptığımız derslerde gayba imanlar, namaz hakkıyla kılmaklar, zekat vermekler, imanlar, iyi kanlar, ahirete görür gibi inanmaklar anlatıldı. Dostların vasıflarından sonra. E kafirlerin durumları anlatıldı. Şimdi münafıkların durumları anlatılıyor. Allah-u Teala'nın sevdiği kulların vasıflarını takınmaya çalışalım. Sevdiği kullarına ilhak olalım. Bak sevmediği kullar neler yapar? Ne davranışlarda bulunur. İşte onları da dinleyelim şimdi dinliyoruz. Kaç dersleri onlara okuyoruz. Onlar gibi olmaktan uzak duralım. Belamızı bulmayalım. Estaizu billahi <feyyabiliyor> bismillahirrahmanirrahim. Ve idâ Ve lehum. münafıklara denildiği zaman. Âminu. İman edin. İman et ettik diyorsunuz ama. iman kalbinize girmiş değil. Dilinizde kalmış. Boğazınızdan aşağı inmemiş. Lafta kalmış. İçinizde kafirliği gizliyorsunuz. Kemâmen insanlar. Bak o insanlar mübarek insanlar. Sahabe-i kiram hazretatı, Ebubekir Sıddıklar, Ömerler, Caşvanlar, Aliler ve şair Sahabe-i Güzin nasıl inandı? Onların inandığı gibi siz de inanın. Dendiği zaman, "Kâlu bunlar ne diyorlar? En ümminü kemâmenü süfehâ." Kendini bilmez, beyinsiz, anlayışı kıt, görüşü zayıf aklı noksan adamların ...inandığı gibi, iman ettiği gibi... ...biz inanır mıyız? Onlar... ...budala, efendim, fikirsiz... ...temkinsiz adamlar. Ağırbaşlığı akıllı adamız biz. Biz onlar gibi öyle inanır mıyız? Diyorlar. E şimdi tabii burada... ...aklınıza bir soru gelir. Aliş Hazretleri... ...buna e, diğer tefsirler... ...sahipleri de bu konuda... Tabii ...cevap açıklamışlardır. Nasıl aklınıza soru gelme, gelmesi... ...uygun düşer? E şimdi bunlar... ...münafık değil mi? Münafık. E, münafık ben... ...inandım de, demiyor mu? Diyor... Şimdi e, ben, e, biz beyinsizler gibi inanır mıyız diyerekten sahabe-i kirama beyinsiz, akılsız, fikirsiz derse münafıklık kalır mı? Kalmaz. Gavurluğunu ortaya vurmuş olur. O zaman e, münafık, münafığın oyunu bozulur. E, bunlar nasıl bu cevabı verirler diye akla gelen soruya ulema cevap veriyor diyor, diyorlar ki. Şimdi onların münafık olduklarından şübelenen, bazı alametlerle onların münafık olduğunu fark eden sahabe-i kiram hazaratı çünkü münafığın alametleri var yalan konuşmak sözünü bozmak emanete kainlik yapmak işte bu ad-i kerimelerde anlatılan işte huyları var bunları sahabe-i kiramda da feraset var Allah'ın nuruyla. Bakış var tabi bunların münafık oldukları. Gerçi namaza geliyorlar, camiye geliyorlar tabi sabahla yatsıyı bayağı kaytarıyorlar. cemaati kaçırıyorlar işte tembel kalk, tembel tembel kalkıyorlar vesaire. Çok alametleri var tabi sahabe ekramdan kaçar mı kaçmaz ama. E tabi Müslümanım diyen inandım diyen adama sen gavursun demek. E, o da İslam'a göre efendim uygun değil. E, onun için e, bu şekilde münafıklarla geçiniyorlar. E, şimdi onlara... Ara sıra nasıl had ediyorlar diyorlar ki doğru dürüst inanın. Bak şu sahabe-i görüyorsunuz şu mübarek insanlar nasıl inanmışlar. Siz niye böyle ikiyüzlülük yapıyorsunuz, sahtekarlık yapıyorsunuz, tabi yavurluk yapıyorsunuz demiyorlar da e, usulüyle, üslubuyla söylüyorlar. E tabi münafıklar da orada kalkıp da yani biz bu beyinsizler gibi inanırız diyebilir mi adamın beynini patlatırlar. Orası Medine. Mekke döneminde müşriklerin hüküm sürdüğü dönem değil ki. Orada Hazreti Ömer Hazreti Ali adamı ne yapar? Deşer. O, laf, o lafı dedirtirler mi Müslümanlara sahabeye? Yalnız buradaki incelik şudur. Onlar bu saatler karşısında efendim, tabii biz de elhamdülillah onlar gibi müminiz. Biz de doğru dürüst inanıyoruz. E onlara örnek alıyoruz mübarek sahabileri gibi laflar ediyorlar. Sonra kendi aralarında onlar. Yiğit yiğidi gözünden tanır dediğimizde işte, münafık münafı her şeyinden tanır. Onlar da bir araya geldikleri zaman bu lafı söylüyorlar gelmişler bize nasihat ediyorlar işte efendim e, şunlar gibi siz de inanın falan. O ahmakların, cahillerin inandığı gibi biz inanır mıyız ya? diyorlar kendi aralarında diyorlar. E peki kim duyuyor? E, kim duyuyor? Allahu Teala duyuyor. İşte zaten bütün oyunları bozan Allahu Teala onların kendi aralarındaki cevaplarını Müslümanlara Kur'an-ı Kerim ile beraber bildiriyor. O zaman hakikat meydana çıkıyor. Onların maskeleri düşüyor. Allahu Teala Bundan dolayı çok gazapleniyor. Sahabe-i kirama sefih diyen bu münafıklar yüzünden çok e, gazapleniyor. Ve elâ innehu süfehâ. Dikkat edin agah olun, haberdar olun, iyi bilin ki şüphesiz sefihler, beyinsizler, ahmaklar, akılsızlar onların ta kendileridir. O münafıklık yapan, inandım deyip de inanmayanlar var ya. Asıl akılsız, beynsiz onlardır. Velâkillâ yâlemûn. Lakin kendi ahmaklıklarını da bilmezler. Hatta onu da uyanıklık sanarlar. Yani ne, ne uyanık adamım ben ki Müslümanları kandırıyorum. Beni de kendilerinden sanıyorlar, bana açılıyorlar, sır veriyorlar. Ben de ondan sonra sırları satıyorum veyahut da efendim kafirlere, kafirlerle, müşriklerle, dinsizlerle, kitapsızlarla paylaşıyorum. Müslümanlara zarar veriyorum, onları kandırıyorum diyerekten kendilerini uyanık sanarlar. Ya allah Teala aldatılabilir mi? Mevla buyuruyor beyinsiz adamlar Beyinsizliklerini de bilmezler Onun için münafıklık Aşağılık, bayağılık Rezillik, sefalet Sefahet Allah-u Teala Hazretleri ne buyuruyor? Estaizu men yargabu milleti İbrahim e İlla men sefiye nefse İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden Ki biz hangi millet üzeriyiz? Milleti İbrahim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Babası İbrahim Aleyhisselam'ın dinini, tevhid dinini yeniden parlattı. Dinimi bin İslam'ın hükümlerinde, meselelerinde farklılıklar olabilir ama tevhid akidesi ve sair fıtratlar, sünnetler İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti üzere Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendim tebliğde bulundu. İşte kendini bilmez, sefih ve ahmak ve beyinsizlerden başkası millet İbrahim'den dönmez Allah buyurdu. Sefih kimmiş? Tarif burada. Ama bu bu münafıklar anlamazlar. Onlar sahabe-i kiramın çoğunu e, fakir olarak gördüklerinden işte Suheyb gibi, Bilal gibi, Ammar gibi, Habbab gibi Rıdvanullahi Teala köleler, fakirler, e, zayıf insanlar, işte ağızları açtan kokan tabir edilen, e, sırtlarında giyecekleri bulunmayan, efendim üzerlerine giydikleri e, yünden dolayı terleyen, ter kokan, devamlı yıkanma imkanı bulamayan, su bulamayan, kendilerine ait evleri olmayan, yesabe ve misali işte Mescid-i Nebevi'de kalmak durumunda kalan o mübarek zatlar. O mübarek zatları hakır görürler, beğenmezler. Onun için onları onlara sefih derler, ahmak derler, beyinsiz derler. Bunlar öyle beyinsizdirler ki kendileri de cehenneme girdikleri zaman Ebû Cehil ve arkadaşları cehenneme girdikleri zaman bu Abdullah İbni Übey bin Selül tabi burada e, mevzu bahis olan e, münafıkların reisi Abdullah İbni Übey Melunudur ve onun cemaatidir. Çünkü bu cehillerin falan Medine döneminde pek e, ayetlerin inmesine sebep olacak davranışları olmamıştır. Çünkü onların hareketleri Mekke ile sınırlı kalmıştır. Zaten Bedir'de nalları kopmuştur. Onun için bu münafıklar tabi kafirlerle beraber cehenneme girdikleri zaman cehennemde arıyor. Kimi arıyor? bilal Habeş'i arıyor. E bilal Habeş'in cehennemde ne işi var? E adam diyor ki ya bu fakir adam, köle adam, ee girse girse cehenneme girer. E ben zengin adamım, adamım. E ben cennet yok ama olsa bile cennete beni sokarlar çünkü fakiri cennete niye soksunlar? Adamın düşüncesine bak. Onun için Sad suresinde Rabbim Tebareke ve Teala onların cehennemde söyleyecekleri sözü şimdiden tabi söylenmiş gibi allah Teala zaman nefumuyla kayıtlı olmadığından hepsi ona göre olmuş bitmiş, gerçekleşmiş konular olması hasebiyle mazid tabiriyle, sırası ile ifade buyuruyor. Estaizu billah قَالُوا مَا لَنَا اَتَّغَذْنَاهُمْ سِخْرِيَنْ اَمْزَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارِ اِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ Dediler ki, yani diyecekler, ya ne oldu bize? Dünyada şerlilerden aşağılardan bayağılardan saydığımız bir takım adamları cehennemde göremiyoruz ya biz burada yanıyoruz adam bir yandan yanıyor bir yandan da Hz. Bilal'i arıyor ya biz onlarla dalga geçtik alay ettik onları beğenmedik orakil gördük nasıl yaptık biz bunu ya bak adamlar şimdi cennetin padişahları olmuşlar biz burada yanıyoruz. Sonra da dönüyorlar diyorlar yoksa onlar da buradadır da daha aşağı tabakalar var tabii ki biz belki cehennemdeyiz ama daha yukarı tabakadayız. Onlar daha bizim ayağımızın altında mılar ne, nedirler yoksa biz mi onları görmüyoruz onlar da buradalar da. Adamlardaki saçmalığı görüyor musun? Beyinsizliğin dozunu görüyor musun? Onun için kafirler, münafıklar müminleri beğenmezler, inananlara gülerler onlarla alay ederler, dalga geçerler. Allahu Teala onların yaptıklarını onlardan iyi biliyor. Halbuki kendileri efendim, hayvandan aşağı adam, Allah en şerli yaratık, yılandan, cihandan, akrepten, solucandan daha rezil bir mahluk ve muzur bir yaratık ama Allahu Teala'daki en değerli insanları, sahabe-i gibi insanları sevmezler. Allah Teala bu yerde gezip dolaşan, karıncasından filine bütün yaratıkların en şerlisi, en zararlısı kimdir? Sağırlar, dilsizler ve akıllarını çalıştırmayanlar. Ey Allahu Teala, normalde kulağı duymayan özürlü veya dilsiz özürlü vatandaşı kastetmiyor ki burada. Onlar ne yapsın? Allah onları öyle yaratmış. Onların daha büyük sevabı da var özürlü oldukları için. Burada Allah'ımız neyi kastediyor? Hak'tan sağır. Hak'tan dilsiz. Ve hakkı anlamayan beyinsiz. Onları kastediyor. Başkan at e bunu tefsir ediyor. İnne şerreddevâb mü'indellâhillezîne keferû tömlâ yü'minû. Allah'ın dinde yaratıkların en şerlileri zararları... O kafirdirler ki inanmazlar. O kafirlerdir ki inanmazlar. İşte onlardır sağırlardır dilsizler, akılsızlar. Kendisi efendim yılandan daha zararlı, efendim akrepten daha zararlı, kendisi Allah'ın yarattıkları içerisinde Allah-u Teala'nın gazabına çarpılmış, en efendim şerli mahluk, Kalkmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i beğenmiyor, sahabe-i beğenmiyor, alimleri, velileri, salihleri beğenmiyor. E seni kim beğeniyor? Kendi kendini beğeniyorsun. E bu ne ifade eder? Öldüğün gibi kiminin dünyada da tabii forsu sönüyor. E en nihayeti bu işin ölene kadar. Öldüğün gibi ne mal olduğun meydana çıkıyor ahiretteki rezilliğin. Açığa çıkıyor. Dost düşman zorunda. Rezil oluyorsun. Onun için sen Kiminle alay ediyorsun? Kiminle dalga geçiyorsun? Allahu <gülüyor> Teala O Kafirler o münafıklar Onlar iman etmiş kullarımın durumlarına gülerdiler. Bunları beğenmezdiler. Ve idame'r rubi Sahabenin fakirlerinin yanından geçtikleri zaman birbirlerine göz kaç işareti ederdiler. Bak bak başınlara bak. Görüyor musun şu geleceği şi yobazı? Efendim. Şu beyinsiz şu ama görüyor musun diye dalga geçerdiler. Eyden kalbi ulahli mun kalbu fekihin. Evlerine ailelerine döndükleri zaman eğlenenler halinde dönerdiler. Ya sorma efendim. Bugün bir fakir sahabiyle amma maskaralık ettik ya. Amma güldük adama ya, amma zevklendik adamı ya diye bir de anlatırdılar. Onları gördükleri zaman birbirlerine gösterirdiler. İşte şunlar var ya şunlar bunlar sapıtmış ya. Bunlar yazık bunlara ya. Şu haramdır şu günahtır diye. Efendim bırakmışlar dünyanın zevklerinden mahrum olmuşlar. İçki içmezler kumar oynamazlar zina etmezler yalan demezler. E efendim böyle sürünürler bunlar. Bunlar şaşırmış ya. Öyle derler. <gülüyor> Halbuki biz onları Mevla buyuruyor, o mümin kullarımızın üzerine koruyucu görevli mi gönderdik de, sorumlu mu tuttuk da, her işlerini kontrol ediyorlar, bunlar ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar, ne yiyorlar, ne diyorlar, nasıl giyiniyorlar, nereye gidiyorlar, nereden geliyorlar. Ve öyle kontrol memuru gibi onların kaydını tutuyorlar. Onların da kaydı tutuluyor. Melekler de onların kaydını tutuyor. Bela ve rusülü <gülüyor> nâledeyim mektubu. Elçilerimiz meleklerimiz yanlarında her yaptıklarını yazıyorlar. Felevmelzini amenu minel kuffar yadhhakun ey inananlar dünyada biraz horluk, hakirlik, zorluk, darlık, fakirlik çekeceksiniz ama sonda rahat edeceksiniz. İşte bugün ahiret günüdür. Dünya bugün ahiret yarın gibi yakındır. İşte bugün inananlar o kafirlere gülecekler. Aleler aki ينظرون tahtlar üzerine kurulmuşlar Orada cennetten cehennemle aradan perde kaldırılıp cehennemde yanan o kafirlerin durumunu seyredecekler. Onların alçak vaziyetini müşahede edecekler. Gülüş durumuna kahkahalar atacaklar. İşte birazdan anlatacağız neler olacağı. <gülüyor> o kafirler dünyada yapmış oldukları şeylerin karşılığını buldu mu şimdi? Ne gereği var Allah'ın dostlarıyla uğraşıyorsun? Sen Allah'la savaşıyorsun. Ben adali veleyen fakat Benim bir dostuma düşmanlık edene ben harbi ilan ederim Allah buyuruyor. Senin Allah ile harp edecek gücün mü var? Yazık. Kafasını dağa çarpan adama. Yazık. Dağdan toz kopmaz ama Adamı kafası toz duman olur. İnsan Allah ile savaşır mı ya? İslamla Müslümanla uğraşır mı ya? İşte münafıkların işleri. Münafıklar duramaz ki. Akrep dedi huymdur. Sokarım dedi. Doğru ama ile anlaştılar. Tosbağa, kablumbağa dedi, suda gidiyor. Dereden karşıya geçirecek akrebi, akrep tarafı suda olur akıntıya gider, kaybolur. Dedi ta, beni taşır mısın? Taşırım. Sırtında suya değmeyen yerin en üstünde durursun. Ben öyle yüzerek geçiririm seni. Tamam mı tamam ama dedi sen de tekin bir şey değilsin, adamı sokarsın dedi. Yok ya canım niye sokacağım dedi, sen beni karşıya geçiriyorsun, ben seni niye sokacağım? Tam derenin ortasına geldi, soktu. E durur mu? Münafık durur mu ya? E dedi. E ne anlaştık seninle ya? Ne kadar acıttın beni dedi. Soktun. Akrep dedi. Huyumdur dedi. Sokarım. da dedi. Huyumdur dedi. Dalarım. Bir daldı o da. Akrep. Sele kaldı. Onun için. Kötü huylarını bırak. Münafıklıkları bırak. Müslümanlara beyinsiz demeyi. Allah'ın sevgili kullarına akılsız demeyi bırak. Allah'ın kullarıyla alay etmekten vazgeç. Vazgeç yoksa belan çok. Bak Mevla neler anlatıyor. Estaizu bismillah. 14. ayete geçtik sıralı dersimizden. Arada başka ayetler okuyorum tabi onlar dersimizin haricinde sohbet babından. Şimdi dersimizin ayeti. Ve izâ lekul lezînâ menû âmennâ. Ve izâ o Münafıklar ka karşılaştıkları zaman elledi amenu inanmış olan hakiki müminlere rastladıkları zaman kavuştukları zaman kalıl aminne demin dedim size şey, çünkü onlara karşı beyinsizler gibi inanır mıyız diyemezler. Onlara karşılaştıkları zaman e, biz de inandık ya biz sizin gibi imanımız var en azından sizin kadar Siz, sizden aşağı olamaz, hatta sizden de yukarı. Ya adamı da beğenmezler yani. Öyle bir imanımız var ki sen. De, e, efendim benim benim imanım senden fazla der Müslümana. Munafıkın huyu bu. Ve ila Ama kendi şeytanlarıyla inatçılıkla şeytana benzeyen Yahudi arkadaşlarıyla şimdi münafıklarla Yahudiler dost. Medine'nin etrafında da o zaman Beni Kurayza, Benin Nadir, Kurayza oğulları, Nadir oğulları Yahudi kabileleri Medine'nin eskileri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonradan geldi hicret. Etti biliyorsunuz. Şimdi bu münafıklar kimlerle anlaşmalı? Dost ve sırdaş? Yani Yahudilerle. Bunlar hep birbirine bağlı. Bunların illa Yahudilerle, localarla, lobilerle irtibatı olur. Şimdi onlarla tenhada kaldıklar zaman baş başa, onlar da birbirlerine sorarlar işte yahu siz Müslümanlardan hiç ayrıldığınız yok ya. Hep böyle Müslümanlarla, namaz kılanlarla, hacılarla, hocalarla Takkellerle, sakallılarla, efendim, beraber görünüyorsunuz ama. Nasıl iş? E onlar derler, Ya biz sizinle beraberiz biz. Biz onlara inanmış değiliz. Biz sizin gibi. inkardayız, İsyandayız. E peki ne manası var onlarla beraber oturmanızın, kalkmanızın, onlarla yiyip içmenizin, yola gitmenizin, gelmenizin? O zaman bunu bize izah din derler. Bunlar da, İnne mâ nehlû müstehzîûn. Biz alay ediyoruz ya. Onlarla dalga geçiyoruz. Kafa buluyoruz. Eğleniyoruz. Çok hoşumuza gidiyor. Onları maskaraya aldık ya. Derler. Ya. Bakalım Allah ne buyurur. Şimdi tefsirlerde Beyzavi tefsirinde, Gazi tefsirinde, Ruhul tefsirinde bu mevzu anlatılıyor. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey ve arkadaşları bir gün Medine'de dolaşırlarken sahabe-i kiramdan bir toplulukla karşılaşıyorlar. Şimdi ta uzaktan e, i̇bn İbnü Bey yanındaki münafıklara diyor ki "Bakın şu gelen ahmakları başınızdan nasıl savacağım şimdi ben beni seyredin bak." Derken e, yakınlaşıyorlar, yanlarına varınca Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh orada. Hemen Ebu Bekir Sıddık'ın elini tutuyor. Diyor ki "Ey mübarek adam." diyor. Canını malını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğrunda harcadın, mağarada Resulullah'ın ikincisiydin, arkadaşıydın, İslam'ın şeyhisin, büyüsün, temim oğullarının efendisisin, ey sıddık sana merhaba falan. Bu, bu münafıklar var ya, üf, bunlar kadar efendim tatlı dilli böyle güler yüzlü sahtekar bulamazsın. Bunların böyle huyları var. Cisimleri de böyle kelli felli. Çok güzel giyimli, kuşamlı. allah Teala öyle tarif ediyor. Münafıkun suresinde münafıklarla ilgili sure var. Kur'an-ı Kerim'de. Bir buçuk sayfa. Orada da beyan ediyor bazı vasıfların. <gülüyor> Habibim sen onları gördüğün zaman cisimleri, görüntüleri seni hayran bırakır. Temizler, ayet, titiz. Böyle güzel giyimler, kuşamlar. وَنْ يَكُولُوا تَسْمَعَ Konuştukları zaman öyle bir laf konuşurlar ki sen bile onların sözünü dinleyecek olursun. Yani akışlı, fesatlı, belagatlı, edebiyatlı. Bunlar böyle adam. Meclislerde de otururken böyle sırtları da yaslarlar. Resulullah'ın meclisinde sallallahu aleyhi ve sellem sohbet meclisinde böyle dayanırlar. وَنْ يَكُولُوا تَسْمَعَ الْكَوْلِيمُ Kendim huşubu müsennede. allah Teala diyor, sanki onlar içi boş Oldukları için kendi başına ayakta duramayan duvara dayandırılmış kütüklerdir, odunlardır. Tabi böyle dizüstü oturup ya, bağdaşlar oturup edebile de diyemezler Onlar böyle e, kenarlara çekilirler, tam sırtını dayayacak, ayağını uzatacak. Yahsebune kulle sayheddin aleyhim. Her sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Munafık. Onun için birisi bir şey konuşuyor hemen, acaba benim aleyhim mi konuşuyor? Oradan bir, birileri bir, bir mevzu yapıyor veya toplandar. Benim aleyhime mi toplandar? Kendine güveni yok. Muladuufu fehdarhum, katlehumullah. Onlar düşmanların ta kendileridir. Habibim sakın onlardan. Kendini kolla. Allah onları katletsin, kahretsin. Endeayefekun. <gülüyor> Nasıl? Hakkı bile bile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinde bulunuyorlar. Arkasında cemaat oluyorlar ya. ...yine de haktan batıla nasıl döndürülüyorlar allah Teala. Bizleri tahaccübe davet ediyor. Bizleri şaşkınlığa sevk ediyor. Ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu elinden tuttu. Bu münafıkların başı. Bununla ilgili çok daha duyacaksınız tabi. Ayetlerin birçoğunda bu münafıkların reisi hakkında konular gelecek. Ey dedim alını canını Resulullah'a feda etmiş sallallahu aleyhi ve sellem dininde çok sağlam ve kuvvetli hakkı batıldan ayıran Faruk Adioğulları'nın efendisine merhaba. Laflara bak nasıl düzüyor peş peşe. Sonra Hz. Ali radıyallahu Allah'ın elinden tuttu. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dışında efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu ve damadı sana merhaba. Deyince in Ali dili dayanamadı Radiyallahu anh. Ya Abdullah itekilla ve la tunafik Ey Abdullah dedi. Adı da Abdullah. Allah'tan kork dedi. Sahtekarlık yapma dedi. Munaflıklık yapma dedi. Sen bizi dedi böyle seven adam değilsin dedi. Yüzümüze böyle mediyeler düzüyorsun. Bak münafıklık munafıklık yapma. Munafıklar Allah'ın yaratıklarının en şerlileridir Deyince İbnü Bey, ya Ebel Hasen, Hz Hasan'ın babası ya, ey Hasan'ın babası diyor, müsaade et ya, niye böyle konuşuyorsun sen bu lafı bana nasıl dersin? Vallahi bizim imanımız da sizin imanınız gibi, bizim sizden ne farkımız var, biz de Müslümanız, insanları böyle ayırmayın, bölmeyin, şöyleyin, böyleyin, e, münafıktan uğra uğraşılır mı ya? Derken daldılar. İbn Bey yanındakileri gördünüz mü dedi be? Nasıl dedi yalan yere yemin ederek onları kandırdım dedi. Bak nasıl yaptım dedi. Bak dedi siz dedi daha toysunuz. O, benim gibi tabi e, usta münafık değilsiniz. Onun için onları gördüğünüz zaman aynı benim yaptığım gibi yapacaksınız dedi. Yanındakiler dedi hakikaten ya dediler. Sen nerede senin e, efendim yaptıklarını biz yapacağız. Sen çok üstünsün bizden. Onu hayırla övdüler. Sen aramızda oldukça biz hayırda daimiz. Halbuki içeriden başımız kurtulamaz diyecekleri yerde hayrımız eksik olmaz. Yeter ki sen yaşa sağ ol dediler. Bizi uyarıyorsun böyle bize e, usuller, metotlar gösteriyorsun dediler. Bunun üzerine Müslümanlar sahabe-i kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidip durumu anlattılar. İşte böyle böyle karşılaştık. Böyle bizden dalga geçer gibi koştu. Biz de bir, bir şey yapamadık. Allah'tan kork dedik ama herif yemin ediyor. Müslümanın ben de senin gibi lanetliyorum. E ne yapacağız şimdi? Bun üzerine bu ayet kelimeler kerimeler geldi. Şimdi aralarında Yahudilerle buluştukları zaman veya kendi aralarında konuştukları zaman ne diyorlar? Ya siz ne aldanıyorsunuz? Biz onlarla karşılaştığımız zaman selamlaşıyoruz, görüşüyoruz, sarılıyoruz işte falan. Siz ne aldanıyorsunuz? Biz sizinle beraberiz. Biz onlara inanmıyoruz. Onlarla alay ediyoruz, dalga geçiyoruz. Öyle mi? Allah Teala da onlara cevaben buyuruyor. 15. ayet kerime Allahu yestehziu bihim. Esas Allah onlarla istiza ediyor. Allah alay etmez adamlar ama alay muamelesi yapar. Yaptığı alayın cezasını verir. Ve yemüddüm fî tuhyânihim ya'mehûn. O azgınlıklar içerisinde tereddüt ve bocalar bir halde onlara imkanlarını artırıyor da artırıyor. Hemen yakalamıyor. Zaman tanıyor, süre tanıyor ama bir yakaladın mı da bir daha bırakmıyor. İşte Allahu Teala onların istizasına karşılık vermesi, cezalarını belalarını vermesi, işte o alaylarının vebalini, zararını dünya ahirette kendilerine döndürmesi olarak tefsir ediliyor. Tabii ki dünyada onlara yaptığı istizam muamelesi neticesinde Allahu Teala onlar münafıklıklarını ne kadar gizleseler de son derece gizlenseler de allah Teala Habibine onların münafıklıklarını bildirerek dünyada onları rezil ediyor ve onlarla işte istehizâ muamelesi yapıyor. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bütün münafıkların e, haberini verdiği baştan bilmezsin buyurdu. Ve min ehlil medineti meradû alel nifak, la te'alemûm Habibin Medine halkında öyle usta münafıklar var sen bile tanıyamazsın onları biz biliriz buyurduğu zaman da. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmediği münafıklar var idi. Ondan sonra e, Mevla hepsini haber verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere cuma hutbesinde Kum ya fulan münafık. Ey fulan kalk çık git camiden sen münafıksın diye 35 kişiyi ismiyle kaldırdı. Tabi Medine'de baya 300 küsur 350 kadar erkek münafık. 70'te kadın münafika. Kambersiz düğün olmaz. Onlar da var işin içerisinde. Hesap 400'e kadar kabarıyor. Ya baya bir rakam, baya bir rakam. İslam'ın altına oyan bu zındıklar bunlar her zamanda mevcut. Ama allah Teala da Habibine bildirerek onların alaylarının karşılığını verdi. Hele ahirette neler yapacak? İbni Abbas anlatıyor radıyallahu teala'nıma. Kafirler ve münafıklar cehennemde yanarken cennetten bir kapı açılıp o kapıdan çağrılacaklar. Bak şimdi cennet ehli de tahtlar üzerinde kurulmuş oturmuş seyrediyorlar vaziyet. O cehennemin alevleri bunları yandıkları çukurlardan kaldırıyor. Alevler kabardıkça bunları da kaldırıyor kaldırıyor kaldırıyor. Bunlar cehennemin ağzına doğru çıkmak üzere yanaşıyorlar. Bir de cennet kapısı açılmış oradan çağrıldıkları için ha çıktık ha çıkıyoruz. Ha gayret diye koşuşuyorlar koşuşuyorlar. Tam... Efendim kapının önüne varırken Kapı yüzlerine kapanıyor Cennette de Müslümanlar seyrediyor Ha ha ha ha ha diye Başlıyorlar gülmeye Dünyada kahkaha yatsak ama Ahirette serbest İstediğin kadar koyver O münafıkların kafirlerin Azabını gördüğün zaman Değme keyfine Böyle mi olmak lazım Münafıklar mahzun üzgün vaziyette e, Geri dönünce Tekrar kapı açılıyor e, Adam bir ümit Kaybedecek bir şey yok. Zaten cehennemin dibine düşmüş. Bir ümit tekrar koşuşuyorlar. Tam kapının önüne gelirken yine kapı yüzlerine kapanıyor. Velhasıl böylece onlarla alay ediliyor. Onun için insanlarla alay etmemeli. Özellikle Müslümanlarla, Allah'ın dostlarıyla, alimlerle, velilerle, salihlerle alay etmemeli. Allah'ın belasına insan kendini... Namzedetmemeli etmemeli ya. Ama durur mu kafirler, münafıklar? Peygamberlerle alay ederler. Müminlerle alay ederler. Hevesli olalım, ümitli olalım, inançlı olalım, itikatlı olalım. Rabbimize karşı üçlü zanlı olalım. Bu dualarla, bu zikirlerle yüzümüz ak olacak. Karımız bu. Allah ticaretleri kar eden kullarına ve rızasına erişen kullarına ilhak eylesin. Amin ve ahiru davana. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve ve teslimen rabbil alemin. Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca